Beytullah'ta ben Bir sancak altında kaç milyon insan Ne tenleri benzer ne dilde lisan Olmuşlar tek yürek tek bedende can insanlığı gördüm Beytullah'ta ben Yedi bağın gülü aynı destede 72 millet aynı listede Kaç milyon amin der aynı bestede Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben Sinelerde alev ne kül ne duman Dillerde bir soru vuslat ne zaman Cehennem söndürür böylesi iman Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi, Aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi, Her nefes dilinde Kur'an hecesi, Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri, Doldurmuş Mekke'de her karış yeri, Dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, Arş'a yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, Zengin, fakir, paşa, nefer, el ele, Yan yana secd eder sultanla köle, Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin Kalp gözünü açmış devasa Yüzünde tebessüm Ne gam ne tasa Döner durur gördüm Beytullah'ta ben Kimi ayağında yarım çarı Kaç yerinden kanar topuk yarı Meğerse kefenmiş başta sarı Ne aşıklar gördüm Beytullah'ta ben Baktım Sofrasında nice melekler, Bir tas zemzem suyu kuru ekmekler, Gözleri Kabe'de iftarı bekler, Tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, Ahir rızkın arar harman başında, Rabbin nazarını kabet taşında, Gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kimi bahardadır görmemiş yazı, Kiminin geçiyor Mevla'ya nazı, Kılınır Kabe'de veda namazı, İmrendim el açtım Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta, erimiş kaybolmuş cenabı hakta pervaneler gördüm beytullah'ta ben o kambur sırtında eski torbası torbasında sanki cennet urbası hele bir kıyamda var ki durması göz göz oldum doldum beytullah'ta ben bin rütbeyi bir secdede atlayan bir secdeyi yüz binlere katlayan, bu karını meleklerle kutlayan, ne tacirler gördüm beytullahta ben, Hacerül Esvet'te adın yazdıran, rükni yemani de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm beytullahta ben. Yıkmış Dünyanın Vefa Derdini Yıkmış Kalbindeki Riya Bendini Öyle Teslim Etmiş Hakka Kendini Canda Canan Gördüm Beytullah'ta Ben Bir Sevda Seli Var Safa Merve'de Damlalar Köpürmüş Vecde Girmede Nice Peygamberler Nice Zirvede Durup Bakar gördüm Beytullah'ta ben İbrahim makamı sultan sofrası Sunulur herkese bir kevser tası Bir cennet şöleni perde arkası Ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben Melekler almışlar şölenden payı Sarmışlar Kabe'de bütün semayı Kalem anlatamaz bu içtimayı Aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben Kaç yerden açılmış gökte kapılar Ardında saraylar, zümrüt yapılar Vadeleri sonsuz nice tapular Elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran. Gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sağnak misali selam yağmuru.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 Taşlar vecde gelmiş kavrulur Kum tanesi Allah diye savrulur Göz nereye baksa Rahman'ı bulur Ne zikirler duydum Beytullah da ben Ter döktüm, susadım nefsimden yana Başkası bir lezzet vermedi bana Dediler bu zemzem şifadır cana İçtiğim kana kana Beytullah'ta ben. Mescidi Haram'da dokuz minare. Diyor ki ben dedir gaflete çare. Bir günde beş kere, yürek bin pare. Ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescidi Haram. O ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam, Bin taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Vah ki bana bunca yıldır gülmezdim, Gözlerimden böyle yaşlar silmezdim. Vah ki bana huşu nedir bilmezdim, Şimdi bilir oldum Beytullah'ta ben. Yıllar geçti aramakla özümü, Dünya malı kör etmişti gözümü, Unutmuştum kalu bela sözümü, Şimdi hatırladım Beytullah'ta ben. Çekildi kapımdan şeytanı kebir, Çekildi kanımdan zorbalık cebir, Ne bir haset kaldı, ne gurur kibir, Yerle yeksan oldum Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki, ya Rabbi neden bir daha istiyor bir kere giden Meğer bilemezmiş insan gitmeden Aldım cevabımı Beytullah'ta ben Gördüm ki bu dünya bir oyalanma Halime bakıp da mutluyum sanma Bedenim Kabe'den uzakta amma Gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben